Şu anda mesela diyelim ki şu anda biz selefiyiz diyen ilim talebeleri kendi aralarında ihtilaflı değil midir? İstanbul'a bakın. Kardeşlerimiz bir genç kesimi bir hocanın etrafında toplanmışlar. Ama diğer hocalarla diğer hocayla hiç irtibatları yok. Diğer bir genç kesim filan hocanın etrafında toplanmışlar. Diğer hocadan hiç haberleri yok. Veyahut o hoca, o hoca ne derse bırakın ya o adamı. Şöyledir, böyledir, şöyledir, böyledir. İstanbul'da kaç tane selefi hoca var? Her hocanın etrafında bir cemaat var. Ve o hocanın etrafında olan cemaat diğer hoca etrafındaki cemaatlara pek de hoş bakmıyor. Bu bir hastalık değil mi? Bu tıfrika değil. Hepsi de selefiyiz diyorlar. Kimisi diyor ki selefim İbn-i Baz'e göre, Söğüt alimlerine göre. Kimisi diyor selefim? Elbani'ye göre, kimisi diyor Selefi'yim, Filan hocaya göre, Öbür Üthemin'e göre, kimi Selefi'yim. Bunlar bile Selefiler bile kendi aralarında grup grup fırka fırka. Her ne kadar asıl bazı şeylerde birleşiyorlarsa da ama bakıyoruz ki biz talı yollarda baktığımız zaman birçok yollara ayrılıyorlar. Niçin? Araya nefis de giriyor bazı tevillere baktığı zaman bu müteber denen ihtilaflar denildiği zaman sen müteber görüyorsun ben müteber görmüyorum <gülüyor> mesela birisi diyor ki namazın terki küfürüdür o da selefidir namazın terki küfür değildir o da selefidir ama bu mesele önümüze gelince bunu sorun yapıyoruz ve sorun yaptığımız zaman işte bu mesele bizi birbirimizden ayırt ediyor veyahut da maddi yönden mesela bazen maddi yönden bu gruplar oluşuyor niçin bu böyle yapıyor bu sağlam değil bu sehtekardır bu şöyle bu cemaatin parasını yedi bu memle falan filan derken Allah müstehane ama doğrusu geniş ufuklu olmak gerek özellikle müteber ihtilaflarda tamam mı o ihtilaf müteberse Allah sana mübarek etsin sen onu mu kabul ediyorsun Ben de mu kardeşine Allah bana da mübarek etsin ve gene biz kardeşiz. İmam Şafii rahimeullah Ahmet bin Hanbel'in imamı veyahut da ustadı olmasına rağmen onun zamanında Ahmet bin Hanbel namazı küfür görüyor. İmam Şafii namazı küfür görmüyor. Tamam mı? Yani terkini küfür görmüyor. Ve buna rağmen onun dizi dibinde oturup ilim öğreniyor. Ve İmam Şafii diyor, Irak'tan çıktıktan sonra diyor ki benden sonra Irak'ta sadece bir kişi bıraktım. O da Ahmet bin Hempel'dir. Ve ustadım diyor. O da öğrencim diyor. Ve birbirlerinden faydalanıyorlar. Ve hiçbir zaman kutuplaşmadılar. Birbirlerine karşı çıkmadılar. Birbirlerine karşı böyle hoş laflar savurmadılar. O ona savuruyor, bu buna savuruyor. Selefiler bir kendi aralarında birbirlerine laf savuruyorlar. <gülüyor> Efendim diye mezheb, mesela diyelim ki aynı bu Hanife mezhebi içerisinde birçok şahıslar hocalar mocalar Şeyhler, anîmler birbirlerinin laf sayıyor. Belki 10-20 tane şeyh var. Hepsi de Ama her kendi şeyhi etrafında dönüp duruyor ve diğer şeyhleri kabul etmiyorlar. Hatta bazı şeyhler şeyhlerin cemaati diye şeyhlerin cemaatini tekfir ediyorlar. Ama hepsi Nakşibendidir. hepsi kadiridir. Welt Tabsi Şazi lider, Welt Memnedir, Rifai'dir. Şu durum budur. Ama bakıyorsun ki kendi aralarında yine ihtilaflardır. Sebebi nedir? Sebebi Kur'an'ı ve sünneti ashabın anlayışına uygun bir şekilde yaklaşmadıkları içindir. Tamam mı? Ve Ali biliyorsun bir hadisinde diyor? Benden sonra sizden yaşayacak olursa diyor, çok ihtilaflar göreceksiniz. İşte bu ihtilafların kol gezdiği zamanlarda ne yapsanız o zaman kurtulursunuz? فَتَمَسَّكُ بِسُنَّتِي وَسُنَّتُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ بَحْد۪ينَ İşte bu fitnenin kol gezdiği anlarda size düşecek olan şey ve da düşen şey nedir? Benim sünnetime ve ashabın ashabımın sünnetine sımsıkı sattınız. Ve bu konuyla ilişkin